Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Altın Napolyon'un Esrarı Scotland Yardlı Lestrade'in bize akşam ziyaretlerinde bulunmasında alışılmadık bir şey olmadığı gibi, Sherlock Holmes de onun ziyaretlerinden hoşnut olurdu. Zira bu kısa görüşmeler polis teşkilatında olan bitenden haberdar olmasını sağlıyordu. Lestrade'in getirdiği haberlere karşılık olarak, Holmes, müfettişin üzerinde çalıştığı bir vakanın tüm detaylarını dinler ve her ne kadar şahsen davayı incelemeyecekse de Engin tecrübelerine dayanarak bir öneride bulunur, hatta zaman zaman bir ipucu bile verirdi. Lestrade o akşam havadan ve gazetelerden bahsedip durmuştu. Sonunda sessizleşmiş, düşünceli bir şekilde purosunu tüttürmeye vermişti kendini. Holmes bir süre müfettişi inceledi. ''Bu aralar dikkate değer bir şey var mı?'' ''Hayır hayır Bay Holmes, dikkat edeyen pek bir şey yok.'' ''Ne olduğunu anlat o halde.'' Lestrade gülmeye başladı. ''Peki Bay Holmes, aklımın bir şeylerle meşgul olduğunu inkar etmeye çalışmanın hiçbir faydası yok. O kadar saçma bir iş ki seni bu konuda rahatsız etmek istemedim. Öte yandan her ne kadar önemsiz görünse de garip ve sıra dışı şeylere karşı merakını biliyorum. Yine de bana soracak olursan bizden çok Dr. Watson'ın alanına giriyor.'' ''Bir hastalık mı?'' diye sordum. Delilik hastalık sayılıyorsa evet çok garip bir delilik üstelik. Günümüzde yaşayan birinin önüne çıkan her resmini her heykelini yok etmeyi isteyecek kadar Napolyon'dan nefret edebileceğine inanmazdım daha önce. Holmes sandalyesinde çöktü. Beni ilgilendiren bir iş değil dedi. Kesinlikle ben de aynını söyledim ya. Yine de bir adam kendisine ait olmayan heykelleri kırmak için soygun yapmaya başlayınca olaylar doktorluktan uzaklaşıp polisin işi veriyor. Holmes tekrar doğruldu. Soygun mu? Bak işte bu kulağa daha ilginç geliyor. Ayrıntıları duyalım. Lestrade hafızasını tazelemek için cebinden küçük bir bloknot çıkardı. İlk vaka merkezimize 4 gün önce rapor edildi dedi. Merse Hudson'ın dükkanında gerçekleşti. Kensington Caddesi'ndeki resimler, heykeller satılan bir yer. Asistanı bir an dükkanı terk ediyor ve ardından büyük bir gürültü kopuyor. Koşarak dükkana dönünce başka sanat eserleriyle beraber tezgahın üzerinde duran bir Napolyon heykelinin tuzla buz olmuş halde durduğunu görüyor. Hemen dükkandan fırlayıp sokağa çıkıyor. Yoldan geçenlerin çoğu bir adamın dükkandan koşarak çıktığını gördüklerini söylemişse de kimseyi göremiyor. Zaman zaman meydana gelen şu sokak serserilerinin saldırılarından biri gibiymiş ve gelen polis memuruna da o şekilde ifade verilmiş. Kırılan alçı heykelin değeri birkaç şilini geçmediği için olay herhangi bir araştırmayı gerektiremeyecek kadar ufak sayılmış. Neyse gelelim ikinci olaya. Daha ciddi ve daha garip olduğunu söyleyebilirim. Dün gece gerçekleşti. Merse Hudson'ın dükkanından birkaç yüz metre uzakta Kensington sokağında Barnicot isimli bir doktor yaşıyor. Doktor Barnicot Times Nehri'nin güney yakasındaki en gözde doktorlardan biridir ve ünlü olduğu söylenebilir. Muayenehanesi ve evi Kensington sokağında. Ama iki mil kadar ötede Aşağı Bringston Caddesi'nde bir ameliyathane ve bir eczanesi de var. Bu Doktor Barnicot tam bir Napolyon hayranıdır ve evi Fransız imparatorunun kitapları, resimleri ve her türlü heykelleriyle doludur. Çok değil kısa bir zaman önce Murs Hudson'dan Fransız heykeltıraş devinin ünlü Napolyon kafası heykelinin iki alçı taklidini satın almış. Bunlardan birini Kensington sokağındaki evinin salonuna diğerini de aşağı Brixton'daki ameliyathanesine götürmüş. Ne var ki Dr. Bernicot bu sabah aşağı indiğinde dehşetle evinin soyulduğunu fakat çalınan tek şeyin salondaki Napolyon heykeli olduğunu fark etmiş. Heykel dışarı taşınmış ve bahçe duvarına fırlatılıp paramparça edilmiş. Holmes ellerini ovuşturmaya başlamıştı. ''Bu gerçekten ilginç.'' dedi. ''Seni memnun edebileceğini düşünmüştüm ama daha bitmedi.'' Doktor Barnicot saat 12'de ameliyathanesine gitmiş. Oraya varıp da pencerelerinden birinin açık olduğunu, ikinci heykelin parçalarının odanın her tarafına dağılmış olduğunu görünce ne kadar şaşırdığını tahmin edebilirsin sanırım.'' Heykel durduğu yerde atomlarına ayrılmış. İki vakada da bunları yapan suçlunun ya da delinin kim olduğunu gösterecek herhangi bir ipucu bulamadık. Evet Bay Holmes hepsi bu kadar. Kesinlikle çok güzel hatta grotesk bile sayılabilecek bir durum diye konuşmaya başladı Holmes. Peki Dr. Barnicot'un odalarında kırılan büstlerin, Murs Hudson'ın dükkanında kırılanın aynı olup olmadığını öğrenebilir miyim? Aynı alçıdan yapılmışlardı. Bu durum heykelleri kıran adamın Napolyon'a karşı nefretle güdülendiğini öne süren teoriyi çürütüyor. Sadece Londra'da bile imparatorun ne kadar çok heykelinin olduğunu düşünürsek rastgele saldırıya geçecek bir delinin aynı büstün 3 kopyasından başlamasının tesadüf olduğunu düşünmek oldukça garip olur doğrusu. Evet ben de öyle düşünüyordum dedi Lestrade. Fakat öte yandan bu Merse Hudson, Londra'nın o bölümündeki tek heykel satıcısı ve bahsi geçen 3 heykelde yıllardır onun dükkanında durmuş. Yani dediğin gibi Londra'da yüzlerce Napolyon heykeli olsa da o 3'ünün bölgedeki tek heykeller olması muhtemeldir. Demek istediğim, yerel bir fanatiğin işe bu heykellerle başlamasının sıradan bir tesadüf de olabileceğidir. Sen ne dersin Watson? Monomaninin. Yani belli bir kişiye ya da nesneye yönelik saplantılarının sınırı yoktur.'' diye cevap verdim. Modern Fransız psikologların İdeifix diye adlandırmış olduğu bir durum vardır ki, bu yapısal açıdan çok sıradan görülebilirken aynı zamanda tek bir durum haricinde her açıdan sağlıklı bireylerde de bulunabiliyor. Napolyon hakkında derin bir araştırma yapmış ya da ailesi Birinci Dünya Savaşı'nda kalıcı bir zarar görmüş olan bir adamın, bir ide-fix geliştirmesi beklenebilir. Bu takıntısını olağan dışı birçok değişik şiddet gösterisiyle dışa vurması da öyle. Bu yine de yeterli değil sevgili Watson dedi Holmes kafasını hayır anlamında sallayarak. Çünkü ne kadar ide-fix etkisi altında olursa olsun bu kişi büslerin nerede olduğunu bulmasına yetecek kadar olamaz. Peki sen nasıl bir çözüm üreteceksin? Herhangi bir çözüm üretmek gibi bir niyetim yok. Beyefendinin garip davranışının belli bir metoda sahip olduğuna dikkat çekmek isterim yalnızca. Örneğin, bir sesin aileyi uyandırabileceği Dr. Barnicot'un salonunda büst kırılmadan önce dışarı çıkartılmış. Oysa yakalanma riskinin az olduğu ameliyathanede durduğu yerde parçalanmış. Vaka saçma denebilecek kadar basit görünüyor. Gerçi klasikleşmiş bazı vakalarımın ilk başta çok sıradan göründüğünü hatırladığımda herhangi bir şeyi basit diye nitelendirmek doğru gelmiyor artık. Abernethi ailesiyle ilgili korkunç gerçeklerle ilk olarak nasıl karşılaştığımı hatırlıyorsundur Watson. Maydanozun sıcak bir günde tereyağının içine ne kadar gömülebileceğiyle ilgili basit bir şeydi. Bunları düşündüğümde kırılmış 3 heykelle ilgili hikayene gülecek değilim ve bu kadar özel bir olay zincirinde yeni gelişmeler olduğu takdirde beni de bunlardan haberdar edersen çok sevineceğimi söylemeliyim. Dostumun kastettiği gelişme hayal ettiğinden çok daha hızlı ve trajik bir şekilde gerçekleşti. Ertesi sabah yatak odamda giyinirken kapı çalındı ve elinde bir telgrafla Holmes içeri girdi. Yüksek sesle okudu. ''Hemen gel. 131 Pit Sokağı Kensington. Lestrade.'' ''Ne olmuş?'' diye sordum. ''Bilmiyorum. Her şey olabilir. Ama doğrusu heykellerle ilgili olduğundan şüpheleniyorum. Şüphelerimde haklıysam dostumuz heykel kıran Londra'nın başka bir bölgesinde işe başlamış olmalı.'' Masada kahve var Watson, kapıda da bir araba bekliyor. Yarım saat sonra Pit Sokağı'ndaydık. Londra'nın en işlek caddelerinden hemen yanında bulunan sessiz bir arka sokak. 131 numara, yan yana dizilmiş, hepsi de düzgün görünüşlü ve son derece sıkıcı binalardan biriydi. Kapıya yaklaşıp da evin önündeki çitlerin meraklı bir kalabalık tarafından istila edildiğini gördüğümüzde Holmes bir ıslık öttürdü. Vay, bu sıradan bir şey değil. En azından cinayet girişimi olmalı. Daha azı Londra'nın habercisini burada tutmaya yetmezdi. Çocuğun yuvarlak omuzlarında ve uzattığı boynunda şiddet okunuyor. Şuna bak Watson, üst basamaklar sırılsıklam, sıklam, diğerleri kuru. Her neyse, yeterince ayekizi var en azından. Hah, işte Lestrade de ön camda gözüktü. Az sonra her şeyi öğrenmiş olacağız. Müfettiş bizi oldukça asık bir yüzle karşıladıktan sonra saçları karma karışık flanel bir sabahlığa bürünmüş, sinirli, yaşlıca bir adamın bir aşağı bir yukarı yürüyüp durduğu bir oturma odasına götürdü. Evin sahibi bize merkezi basın ajansından Bay Horace Harker olarak tanıtıldı. ''Yine şu Napolyon büstü meselesi'' dedi Lestrade. ''Dün gece çok ilgilenmiş göründün Bay Holmes ve madem vaka artık çok daha ciddi bir hale geldi, olay yerinde bulunmak istersin'' diye düşündüm. ''Ne hale gelmiş peki?'' Bir cinayet vakasına dönüştü. ''Bay Harker'' Buradaki baylara tam olarak neler olup bittiğini anlatır mısınız? Sabahlıklı adam son derece melankolik bir yüzle baktı. İnanılmaz bir şey dedi. Hayatım boyunca başka insanların haberlerini toplayıp durdum. Şimdi gerçek bir haberin içinde olunca kafam o kadar karıştı ve o kadar sıkıntılıyım ki iki kelimeyi bir araya getiremiyorum. Buraya muhabir olarak gelseydim şimdiye kadar kendimle röportaj yapıp bütün akşam gazetelerine iki sütunluk bir haber vermiş olurdum. Şu durumdaysa hikayemi bir sürü değişik insana tekrar tekrar anlatarak çok değerli bir bilgi veriyorum. Oysa ben bunu hiçbir şekilde değerlendiremiyorum. Evet sizin isminizi duymuştum Bay Sherlock Holmes ve bu garip işi çözebilirseniz size hikayemi anlatmakla gereceğim zahmete değer. Holmes oturup dinlemeye başladı. Her şey yaklaşık 4 ay önce bu oda için aldığım şu Napolyon büstünün etrafında toplanmışa benziyor. Onu Hyde Street istasyonunun iki kapı ötesinde bulunan Harding kardeşlerden oldukça ucuza almıştım. Muhabirlik işimin büyük bir kısmı geceyi kapsıyor ve yazılarımı tamamlamak için sabaha kadar oturduğum çok oluyor. Dün gece de öyle oldu. Saat 3'te küçük sığınağımda oturuyordum. Evinin üst katında arka tarafta bulunuyor. Aşağıdan bir takım seslerin geldiğini duydum. Kulak kabarttım ama hiçbir şey duyamadım ve sonunda sesin dışarıdan geldiğine karar verip işime döndüm. Fakat birden yaklaşık 5 dakika sonra dehşet verici bir çığlık gecenin sessizliğini yırttı. Hayatımda duyduğum en korkunç, en tüyler ürpertici sesti Bay Holmes ve hayatımın sonuna kadar kulaklarımda çınlamaya devam edecek. 1-2 dakika boyunca korkudan dona kalmış bir halde oturdum. Sonra ocak demirini kapıp aşağı indim. Odaya girdiğimde pencere ardına kadar açıktı ve büstün şöminenin üzerinde yerinden gitmiş olduğunu hemen fark ettim. Bir hırsız ne diye böyle bir şeyi çalmak istesin? Aklım almıyor bir türlü. Çünkü hiçbir değeri olmayan alçıdan bir Napolyon müstüydü. Sizin de görebileceğiniz gibi şu pencereden çıkan biri uzun bir adım atarak ön kapının merdivenine ulaşabilir. Hırsızın yaptığı da buydu. Ben de gidip kapıyı açtım. Karanlığa çıktığımda önümde yatan ölü bir adamın üzerinde düşüyordum az kalsın. İçeri dönüp bir ışık getirdim ve işte zavallı adam karşımdaydı. Boğazı parçalanmıştı. Her taraf kan içindeydi. Sırt üstü yatıyordu. Dizlerini karnına çekmişti. Ağzı korkunç bir şekilde açıktı. Rüyalarıma geleceği kesin. Polis düdüğümü öttürdüm. Sonra bayılmış olmalıyım. Çünkü üzerime eğilen bir polisle salonda olduğumu fark edene kadar olanları hatırlamıyorum. ''Peki öldürülen bu adam kimmiş?'' diye sordu Hornus. ''Kimliğini belirtecek hiçbir şey yok.'' dedi Lestrade. ''Cesedi morgda görebilirsin ama şimdiye kadar cesetten hiçbir şey çıkaramadık.'' Uzun boylu bir adam, esmer, çok güçlü, otuzundan büyük olamaz. Giyimi parasız olduğunu gösteriyor. Fakat yine de bir işçiymiş gibi görünmüyordu. Yanındaki kan gölünün içinde boynuz kabzalı bir bıçak vardı. Cinayet aleti mi yoksa öldürülen adama ait bir bıçak mı bilmiyoruz. Giysilerinde herhangi bir isim yoktu ve ceplerinden de sadece bir elma, biraz ip, Londra'yı gösteren küçük bir harita resimde bu. Küçük bir makineyle ile çekildiği belliydi. Uyanık gözleri ve sert hatları olan maymunsu bir adamdı. Kaşları çok kalındı ve yüzünün alt kısmı bir Habeş maymununun ağız yapısını hatırlatacak şekilde çıkıktı. ''Büste ne olmuş?'' diye sordu Holmes resme iyice baktıktan sonra. ''Haberini siz gelmeden hemen önce aldık. Campton House sokağında boş bir evin bahçesinde bulunmuş. Parçalanmış. Şimdi gidip onu görecektim zaten. Siz de gelecek misiniz?'' ''Kesinlikle. Ama önce etrafa biraz bakmak istiyorum.'' Holmes halıyı ve pencereyi inceledi. ''Adam ya çok uzun bacaklı ya da inanılmaz derecede esnek biri.'' dedi. Aradaki boşluğu düşününce pencereye ulaşıp onu açabilmek azımsanmayacak bir başarı. Geri dönmek daha kolay olurdu. ''Büstünüzden kalanları görmek için bizimle gelecek misiniz Bay Harker? Kederli muhabir bir masaya oturmuştu. ''Bunlardan bir şey çıkarmak zorundayım.'' diye cevap verdi. Her ne kadar akşam gazetelerinin ilk baskılarının çıktığına ve olayın ayrıntılarını verdiklerine emin olsam da şans işte. Doncaster'da çöken tribünü hatırlıyor musunuz? Ha, oradaki tek muhabir bendim ama bir tek benim gazetem bunu haber yapamadı. Hiçbir şey yazamayacak kadar sarsılmıştım. Şimdi de kapımın önünde işlenmiş bir cinayeti yazmakta geç kalacağım. Odayı terk ederken kağıdın üzerinde hızla hareket eden kaleminin sesi duyulmaya başlamıştı. Parçalanmış büstün bulunduğu nokta sadece birkaç yüz metre ötedeydi. Peşinde olduğumuz kişiyi çılgına çeviren, aklında yıkıcı bir nefret uyandırdığını düşündüğümüz büyük imparatorun heykeline bakıyorduk ilk defa. Çimenlerin üzerinde paramparça bir halde duruyordu. Holmes parçaların birkaçını alıp onları dikkatle inceledi. Yüzündeki ciddiyetten ve maksatlı hareketlerinden çıkardığım kadarıyla sonunda bir ipucu bulmuştu. Ee diye sordu Lestrade. Holmes omuzlarını silkti. ''Uzun bir yolumuz var gidecek.'' diye cevap verdi. Fakat yine de, yine de şöyle söyleyeyim, bundan sonraki adımlarımızı yönlendirebilecek birkaç şey var. Bu ucuz büste sahip olmak bu tuhaf suçlu için bir insanın hayatından daha önemliydi. Bu üstüne gidilmesi gereken ilk nokta. Sonra heykeli evde ya da hemen dışında kırmadığı gibi ilginç bir gerçek de var. Tek amacı heykelleri kırmak olsaydı öyle yapması gerekmez miydi? Karşısına çıkan adamdan dolayı sarsılmış, afallamıştı. Ne yaptığını bilmez bir haldeydi. Tamam, bu da mümkün. Ama dikkatini özellikle bu ev ile Büst'ün götürüldüğü mekanın konumlarına çekmek istiyorum. Lestrade etrafına bakındı. Boş bir evdi. Bahçesinde rahatsız edilmeyeceğini biliyordu. Evet, ama sokağın yukarısında boş bir ev daha var ve buraya gelirken oradan geçmiş olmalı. Büst'ü orada kırmamasının nedeni neydi? Sonuçta heykeli yanında taşıdığı fazladan her metre birileriyle karşılaşma tehlikesini arttırıyordu. Pes ediyorum dedi Lestrade. Holmes tepemizdeki sokak lambasını işaret etti. Burada diğer taraftaki evden farklı olarak ne yaptığını görebilecekti. Burayı seçmesinin nedeni buydu. İnanılmaz doğru söylüyorsun diye atıldı müfettiş. Şimdi düşünüyorum da Doktor Barnicot'un heykelini adamın kırmızı halısının yakınında kırmıştı. ''Peki Bay Holmes, bu bilgiyi ne yapacağız şimdi?'' ''Bunu hatırlayacak ve kaydedeceğiz. Daha sonra bununla ilintili başka bir şeye de rastlayabiliriz. Bundan sonraki adımlarımız için ne önerirsin Lestrade?'' ''Fikrimce başlamak için en uygun yer öldürülen adamın kimliğini tespit etmek olacak. Zor olacağını hiç sanmıyorum. Kimliğini ve bağlantılarını keşfedince gecenin bir yarısı pit sokağında ne işi olduğunu öğrenmeye doğru bir adım atmış olacağız.'' Kiminle buluştuğunu, Bay Horace Harker'ın kapısının önünde onu öldürenin kim olduğunu böylece bulabiliriz. Sizce de öyle değil mi? Kuşkusuz. Fakat yine de vakaya yaklaşma konusunda benim seçeceğim yol değil tam olarak. Peki sen ne yapardın öyleyse? Ah, seni etkilemeyi katıyan istemem. Ayrı yollardan gitmeyi öneriyorum. Daha sonra çıkarımlarımızı kıyaslayabiliriz. Böylece birbirimize destek oluruz. Çok güzel, dedi Lestrade. Pitt Sokağı'na dönüyorsan, Bay Horace Harker'ı gördüğünde kararımı vermiş olduğumu, dün gece evine giren kişinin Napolyon takıntılı, tehlikeli, çılgın bir katil olduğunu söylediğimi ilet. Haberi için faydalı olacaktır. Lestrade Holmes'e baka kaldı. Buna gerçekten inanmıyorsun değil mi? Holmes gülümsedi. İnanmıyor muyum? Evet, belki dediğin gibidir. Fark etmez, Bay Horace Harker'ın ve merkezi basın ajansındaki yazarların hoşuna gideceğinden eminim. Evet Watson, önümüzde uzun ve oldukça zorlu olacağı benzeyen bir gün var. Lestrade, bu akşam saat 6'da Baker Sokağı'nda bizimle buluşabilirsen çok sevinirim. Kurbanın cebinde bulunan şu fotoğraf o zamana kadar bende kalsın. Mantık zincirimin doğru olduğu ortaya çıkarsa, bu gece yapılması gerekecek küçük araştırmada yardımın ve desteğine ihtiyacım olma ihtimali var. O zamana kadar hoşçakal ve iyi şanslar. Sherlock Holmes ile High Street'e kadar yürüdük. Ve Holmes, burada büstün satın alınmış olduğu Harding kardeşler dükkanına uğradı. Genç bir asistan, Bay Harding'in öğleden sonraya kadar gelmeyeceğini, kendisinin yeni çalışmaya başladığını, bize yardımcı olamayacağını belirtti. Holmes'ün hayal kırıklığı ve siniri yüzünden okunuyordu. ''Peki tamam, her şeyin istediğimiz gibi gelişmesini bekleyemeyiz Watson.'' dedi sonunda. ''Bay Harding o zamana kadar dönmeyecekse öğleden sonra gelmek zorundayız.'' Fark etmiş olmalısın ki garip kaderlerinde belirleyici bir şeyin rol oynayıp oynamadığını anlayabilmek için büslerin ana kaynağını bulmaya çalışıyorum. Kensington Caddesi'ndeki By Hatsına Hudson'a uğrayıp sorunumuza ışık tutabilecek mi bir bakalım. Bir saat süren yolculuktan sonra resim satıcısının dükkanına varmıştık. Kısa boylu, sağlam yapılı, kırmızı yüzlü ve sinirli bir adamdı. ''Evet efendim, tam burada, kendi tezgahımda efendim.'' dedi. Serseriler elini kolunu sallayarak gelip insanın mallarını kırabiliyorsa ne diye vergi ödüyoruz anlayamıyorum açıkçası. Evet efendim, doktor Barnicott'a heykelleri satan bendim. Utanç verici bir durum bu efendim. Nihilist bir komplo derim ben buna. Bir anarşistten başka hiç kimse etrafta dolanıp heykel kırmaz. Komünist cumhuriyetçiler, işte bundan başka bir şey değiller. Heykelleri nereden mi almıştım? Bunun konumuzla ne ilgisi var anlayamadım. Peki, ille de bilmek istiyorsanız, onları Gelder şirketinden almıştım. Church Caddesi, Stepney. Bu alanda iyi bir isme sahiptir onlar. Tam tamına 20 yıldır da öyle olmuştur. Kaç tane mi heykelim vardı? 3. 2 artı 1, 3 eder. Doktor Barnicott'a verdiğim ikisi ve Güpegündüz tezgahımın üzerinde parçalanan bir başkası. Bu fotoğraftakini tanıyor muyum? Hayır, tanımıyorum. Bir dakika, doğrusunu isterseniz tanıyorum. Bu Bepo Yahu... Dükkanda bana yardım eden İtalyan adam. Oymadan biraz anlardı ve çerçeve yapıp yaldızlayabiliyordu. Garip işlere yatkın bir eli vardı. Adam geçen hafta ortadan kayboldu. Ondan sonra da haber alamadım. Hayır nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilmiyorum. Burada olduğu sürece ters hiçbir şey yapmadı. İlk üstün kırılmasından iki gün önce gitmişti. Pekala Morse Hudson'dan öğrenmeyi bekleyebileceklerimiz bu kadardı. Dedi Holmes dükkandan çıkarken. Şu bepo hem Kennington'da hem de Kensington'da ortak bir faktör. Bu 10 millik yola değer. Evet Watson. Stepney'e, Gelder şirketine gidiyoruz. Büslerin imal edildiği yere. Orada işe yarar bilgiler edineceğimizden eminim. Hızla yol alarak moda merkezi Londra'dan Otellerin dizili olduğu Londra'dan, tiyatroların Londra'sından, ticaret merkezi Londra'dan, sonunda da Londra limanından geçtik ve yüz binlerce insanın yaşadığı nehir kıyısındaki bir kente vardık. Burası apartmanların, Avrupa'nın dışına itilmişlerle dolup taştığı bir yerdi. Burada bir zamanlar zengin tüccarların ikamet ettiği geniş yolun üzerinde aradığımız heykel atölyesini bulduk. Atölyenin dışında taştan bir sürü heykel barındıran, genişçe bir avlu, içeride de oyma işi yapan ve kilden heykel yaratan 50 kadar işçi vardı. Müdür, uzun boylu sarışın Alman, bizim medeni bir şekilde karşıladı ve Holmes'un bütün sorularına net cevaplar verdi. Adamın kayıt defterleri, deminin Napolyon büstünün mermer bir kopyasından yüzlerce alçı heykelin çıkartıldığını, bir yıl kadar önce Morse Hudson'a yollanan üçünün altı taneden oluşan bir takımın yarısı olduğunu ve diğer üçünün de Kensington'daki Harding kardeşlere gönderildiğini gösterdi. O altı büstün başka herhangi bir heykelden farklı olması için hiçbir sebep yokmuş. Adam birinin onları yok etmeyi istemesine kesinlikle anlam veremedi. Düşüncesi bile adamın kahkahalara boğulmasına yetti. Toptan fiyatları altı şilinmiş, satıcı 12 ya da biraz üzeri satarmış. Heykeller orijinalinin iki yanından alınan bir kalıba dökülerek çıkarılıp iki parça sonradan birleştiriliyormuş. Bu işlem bizim şu anda bulunduğumuz salonda çalışan İtalyanlar tarafından yapılıyordu. Büsler tamamlanınca kurumalar için bir masaya bırakılıyor ardından depoya kaldırılıyormuş. Müdürün bize anlatabilecekleri bunlardan ibaretti. Fakat yanımızdaki fotoğrafın müdürün üzerindeki etkisi inanılmazdı. Adamın yüzü öfkeden kıpkırmızı kesildi ve buz mavisi gözlerinde çok sert bir ifade belirdi. ''Hah şu sefil serseri!'' diye bağırdı. ''Evet bu adamı gayet iyi tanıyorum efendim. Burası her zaman çok saygın bir kuruluş olmuştur ve polise yalnızca bir defa işimiz düşmüştür. O da bu adam yüzünden.'' Olayın üzerinden bir seneden fazla zaman geçti. Sokağın ortasında başka bir İtalyanı bıçaklamış. Sonra da peşinde polisle buraya gelmişti. Nitekim burada tutuklandı. Bepo'ydu ismi. Soyadını hiçbir zaman öğrenemedim. Böyle bir surata sahip birini işe aldığım için başıma gelenleri hak etmiştim herhalde. Ama iyi bir işçiydi. En iyilerinden. Ne ceza aldı? Bıçakladığı adam ölmediği için bir seneyle kurtuldu. Artık çıkmış olmalı. Ama buraya gelmeye cesaret edeceğini sanmam. Burada çalışan bir kuzeni var. Eminim o nerede olduğunu söyleyebilir. ''Hayır hayır.'' diye atıldı Holmes. ''Kuzenine tek kelime bilgi gitmemeli. Lütfen hiçbir şey söylemeyin ona.'' Çok önemli bir meseleyle meşgulüm ve ilerledikçe daha da önemli bir hal almaya başlıyor. Kayıt defterlerinizde satışı satışıyla ilgili bilgileri bizimle paylaşırken satışın geçen senenin 3 Haziran'ında gerçekleştiğini fark ettim. Beponun tutuklanış tarihini söylemeniz mümkün mü acaba? Ödeme listesine bakarak kaba bir tahminde bulunabilirim belki diye cevap verdi müdür. Evet diye devam etti birkaç sayfa çevirdikten sonra. En son 20 Mayıs'ta maaş almış. Teşekkür ederim diye konuştu Holmes. Yeterince zamanınızı aldık. Sabrınızı daha fazla zorlamayacağız. Yaptığımız araştırmayla ilgili kimseye tek kelime etmemesi gerektiğini son bir kez hatırlattıktan sonra tekrar batıya yöneldik. Bir restorana girip hızlı bir yemek yiyebildiğimizde öğleni çoktan geçmişti. Girişte gördüğümüz bir gazetede Kensington faciası, akıl hastası adam öldürdü. Başlığı dikkatimizi çekince, Bay Horace Harker'ın her şeye rağmen yazısını baskıya yetiştirebildiğini anladık. Olay süslenmiş bir üslupla sansasyonel bir şekilde iki sütuna yazılmıştı. Holmes, gazeteyi sirke ve yağın bulunduğu küçük sepete yasladı ve yemeğini yerken yazıyı okudu. Bir iki defa kendi kendine kıkırdadığını duydum. ''Bu harika Watson.'' dedi. ''Şunu bir dinle.'' Polis teşkilatının en tecrübeli kişilerinden biri olan Bay Lestrade ve ünlü dedektif Bay Sherlock Holmes'ün aynı fikirde birleştiği göz önüne alınınca vaka konusunda herhangi bir görüş ayrılığının olamayacağını bilmek gerçekten memnuniyet verici. Her ikisi de böylesine hazin bir şekilde son bulan grotesk olaylar zincirinin bilinçli bir suçludan ziyade bir akıl hastasının başının altından çıktığı konusunda hemfikir. Delilikten başka hiçbir şey yaşananları açıklamaya yetmez. ''Basın onu nasıl kullanacağını bildiğin takdirde son derece faydalı bir kurumdur Watson. Neyse, eğer yemeğini bitirdiysen Kensington'a dönüp Harding kardeşlerinin müdürünü bir dinleyelim bakalım.'' Büyük mağazanın kurucusunun tez canlı, kendinden emin kısa bir adam olduğu ortaya çıktı. Zarif hareketleri olan zeki biriydi ve Holmes'un sorularını seve seve yanıtladı. ''Evet efendim, akşam gazetelerinde olayı okudum. Bay Horace Harker müşterilerimizden biridir. Büstü birkaç ay önce satmıştık ona.'' Gelder şirketinden 3 tane sipariş etmiştik. Üçünü de sattık. Kime mi? Defterimize bakarak bunu söyleyebileceğime eminim. Evet, işte kayıtlar burada. Gördüğünüz gibi biri Bay harkara biri Chiswick Sarı Salkın Vadesi'ndeki Sarı Salkın Malikanesi'nden Bay Josiah Brown'a ve biri de aşağı Grove Sokağı, Reading'de oturan Bay Sandford'a satılmış. Hayır, fotoğraftaki kişiyi hiç görmedim. Böyle bir yüz kolay kolay unutulmaz. Değil mi efendim? Hayatımda daha çirkin bir şey görmemiştim. Çalışanlarımızın arasında İtalyan var mı? Evet efendim. İşçilerimiz ve temizlikçilerimizin arasında İtalyanlardan çokça var. İsterlerse satış defterlerine bakabileceklerinden eminim. Defterleri saklamak için hiçbir sebep göremiyorum. Pekala, pekala. Gerçekten garip bir olay. Araştırmalarınızdan bir şeyler çıkarsa umarım bana da haber verirsiniz. Holmes, Bay Harding'in konuşması boyunca bir sürü not almıştı ve meselenin aldığı halden son derece memnun olduğunu görebiliyordum. Ne var ki acele etmediğimiz takdirde Lestrade'le olan randevumuza geç kalacağımızın haricinde hiçbir şey söylemedi. Baker sokağına ulaştığımızda müfettişi bizi bekler bulduk. Sabırsız bir ruh haliyle bir aşağı bir yukarı yürüyordu ve yüzündeki ifade günün boş geçmediğini gösteriyordu. "Ee", diye sordu. ''Bir şey bulabildin mi Bay Holmes?'' ''Çok yoğun bir gün geçirdik ve boşa harcadığımızı söyleyemem.'' diye anlattı dostum. Dükkan sahiplerinin ikisiyle de görüşmemin yanı sıra toptancıyla da konuştuk. Artık yapılışlarından itibaren her büstün nerede olduklarını biliyorum. ''Büstler mi?'' diye bağırdı Lestrade. ''Peki, peki, senin kendi yöntemlerin var.'' Bay Holmes ve onlara karşı bir şey söyleyecek insan ben değilim. Ama galiba senden daha başarılı bir gün geçirdim. Öldürülen adamın kimliğini tespit ettim. Sahi mi? ''Ve cinayet içinde bir neden buldum. Mükemmel.'' Saffron Hill ve İtalyan mahallesinde özel görevde bulunan bir müfettişimiz var. Öldürülen adamın boynunda katolik bir amblem gibi bir şey vardı. Bu gerçeği teninin rengiyle birleştirdiğimde güneyi düşünmeye başladım. Müfettiş Hill gördüğü anda adamı tanıdı. Adı Pietro Venusi ve Napoli'den geliyormuş. Dahası Londra'nın en azılı katillerindenmiş. ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Senin de bildiğin gibi mafya sözünü cinayet işleyerek geçirten gizli bir politik örgüttür. Davanın nasıl aydınlanmaya başladığını gördün mü? Diğer adam da büyük ihtimalle İtalyan bir mafya üyesi. Bir şekilde kurallara karşı gelmiş olmalı. Pietro'yu onun peşine takıyorlar. Cebinde bulunan fotoğraf da büyük ihtimalle aradığımız adama ait. Yanlış adamı deşmesin diye verilmiştir. Bizimkini takip ediyor ve eve girdiğini görüyor. Dışarıda bekliyor. Sonra aralarında meydana gelen itişmede ölümcül darbeyi alıyor. Evet nasıl buldunuz Bay Sherlock Holmes? Holmes onaylayıcı bir şekilde ellerini çırptı. ''Mükemmel, Lestrade, mükemmel.'' diye haykırdı. Fakat büslerin kırılmasıyla ilgili açıklamada duyduğumdan emin değilim. ''Büsler mi?'' ''Bu büsleri aklınızdan çıkaramıyorsunuz değil mi? Sonuçta önemsiz bir olay. Ufak bir hırsızlık meselesi. En fazla 6 ay yatar. Cinayet çok daha önemli bir suç ve gördüğünüz gibi olayı çözmek üzereyim.'' ''Peki bundan sonraki adımınız ne olacak?'' ''Çok basit. Hill'la beraber İtalyan mahallesine gidip fotoğraftaki adamı bulacağım. Sonra da onu tutuklayacağım.'' Bizimle gelir misiniz? Hayır sanmıyorum. Bana kalırsa sonuca ulaşmanın daha kolay bir yolu var. Kesin olduğunu söyleyemem. Çünkü her şey... Pekala her şey tamamıyla dışımızda gelişen bir olaya bağlı. Ama güçlü umutlarım var. Hatta ikiye bir vermeye bile hazırım. Bu gece bizimle gelmeyi kabul edersen onu yakalamamıza yardımcı olabileceğinden eminim. Nereye? İtalyan mahallesine mi? Hayır. Onu Çisfik'te bulma ihtimalimizin daha büyük olduğunu düşünüyorum açıkçası. Eğer bu gece benimle Çizvik'e gelirsen, ben de gerekirse yarın gece İtalyan mahallesine gelmeye söz veririm. Bir günlük gecikmeden bir şey kaybetmezsin, değil mi? Şimdi birkaç saat uyusak iyi olacak. Çünkü 11'den önce yola çıkmayı düşünmüyorum ve sabaha kadar döneceğimiz şüpheli. Bizimle akşam yemeği yersin Street. sonra başlama saatimiz gelene kadar koltuğumuz hizmetinde olacaktır. Bu arada Watson, bir ulak çağırırsan çok memnun olurum. Gönderilecek bir mektubum var ve hemen yola çıkması çok önemli. Holmes, gecenin geri kalanını küçük odalarımızdan birini tamamen dolduran eski günlük gazetelere bakmakla geçirdi. Sonunda yanımıza geldiğinde gözlerinde bir zafer ışıltısı vardı. Ama araştırmanın sonuçlarıyla ilgili ikimizde de hiçbir şey söylemedi. Bana gelince bu karışık vakada attığı her adımda Holmesle beraber ilerlemiştim ve her ne kadar hedefimizi henüz kavrayamamış olsam da Holmes'ün bizim garip suçlunun geri kalan heykellere saldırmasını beklediğini anlamıştım. Ve bu heykellerin bir tanesinin Chiswick'te bulunduğunu hatırlıyordum. Amacımızın onu iş üstündeyken yakalamak olduğundan hiç kuşkum yoktu ve dostumun adamımız peşinde kimsenin olmadığını varsayarak işine devam edebileceğini düşünmesini sağlayacak şekilde gazeteye yanlış ipucu vermedeki kurnazlığına hayran olmaktan da kendimi alamıyordum. Holmes tabancamı yanıma almamın iyi olacağını söyleyince hiç şaşırmadım. Kendisi de favori silahı olan binici kampçısını yanına almıştı. Tam 11'de araba kapımızdaydı. Arabaya binip Simit köprüsünün diğer tarafındaki bir noktaya gittik. Arabacıya beklemesi söylendi. Kısa bir yürüyüşten sonra her biri kendi bahçesine sahip görkemli evlerle çevrili bir yan sokakta bulduk kendimizi. Hemen yanına dikilmiş büyük bir tabelada bir sokak lambasının ışığında evlerden birinin Sarı Salkın malikanesi olduğunu okuduk. Ev halkı büyük ihtimalle yataklarına çekilmişti. Çünkü bahçeye yuvarlak ve bulanık bir aydınlık gönderen dış kapının üzerindeki küçücük ışığın haricinde bütün ev karanlıktı. Bahçeyi yoldan ayıran tahta çit iç tarafı yoğun siyah bir gölgeye boğuyordu ve bizim çömeldiğimiz yer de orasıydı. ''Korkarım uzun bir nöbet olacak.'' diye fısıldadı Holmes. ''Yağmur yağmadığı için şans yıldızımıza şükredebiliriz. Zaman geçirmek için pipo içmeyi bile göze alamayacağız ne yazık ki.'' Her neyse dediğim gibi sıkıntımıza değecek bir şeyler bulma şansı yarı yarıya. Neyse ki gece nöbetimizin Holmes'ün korktuğu kadar uzun sürmeyeceği ortaya çıktı. Bekleyişimiz çok ani ve olağanüstü bir şekilde son buldu. Önceden herhangi bir uyarı olmaksızın bahçe kapısı aniden ardına kadar açılıverdi ve bir maymun kadar hareketli ve hızlı bir karaltı içeri girdi. Kapının üzerinden gelen ışıkta bir an için göründü ardından evin gölgelerinde kayboldu. Dakikalar geçerken nefes almaya bile cesaret edemiyorduk. Birden kulağımıza çok hafif bir gıcırtı sesi ulaştı. Evin penceresini açıyordu. Ses kesildi, yine uzun süren bir sessizlik içinde bekledik. Adam eve girmenin bir yolunu arıyordu. Çok geçmeden odalardan birinde bir fenerin yandığını gördük. Aradığı şey herhalde o odada değildi çünkü fenerin ışığı bir başka odada belirdi. Ardından bir başkasında... ''Gelin, açık olan pencerenin altına gidelim. Oradan çıkarken onu yakalarız.'' diye fısıldadı Lestrade. Biz daha parmağımızı kıpırdatamadan adam evden çıkmıştı bile. Işığa boğulmuş küçük bahçe patikasına vardığında kolunun altında beyaz bir şey taşıdığını fark ettik. Tedirginlikle etrafına bakındı. Boş sokağın sessizliği onu rahatlattı. Bizi arkasını dönerek yükünü yere koydu ve hemen ardından bir çatırtı duyuldu. Adam kendini işine öyle kaptırmıştı ki, biz çimenleri aşıp arkasına yaklaşırken bizi hiç duymadı. Holmes bir kaplan edasıyla adamın sırtına atladı. Hemen arkasından Lestrade ile ben de bileklerini kavramış kelepçeleri takmıştık. Onu bize doğru çevirdiğimizde öfkeyle çarpılmış, soluk, korkunç yüzünü gördüm ve yakaladığımız adamın gerçekten de fotoğraftaki adam olduğunu anladım. Fakat Holmes'ün ilgilendiği tutsağımız değildi. Adamın evden getirdiği şeyi, giriş kapısının hemen önünde bin parçaya ayrılmış Napolyon heykelini dikkatlice inceliyordu. Holmes heykelin parçalarını teker teker kaldırıp ışığa tuttu ama hiçbiri diğerinden farklı değildi. İncelemesini henüz bitirmişti ki, holdeki ışıklar yandı, kapı açıldı ve gömlek ve pantolon içinde neşeli tombul ev sahibi göründü. ''Bay Josiah Brown, öyle değil mi?'' dedi Holmes. ''Evet efendim, sizde hiç şüphe yok ki Sherlock Holmes'sünüz.'' ''Bugün ulakla gönderdiğiniz notu aldım ve söylediklerinizi harfe harfine uyguladım. Bütün kapılarımızı içeriden kilitleyip gelişmeleri beklemeye koyulduk. Hırsızı yakalamanıza çok sevindim doğrusu. Evet baylar, umarım içeri gelip içecek bir şey ikram etmeme izin verirsiniz.'' Ne var ki Lestrade yakaladığımız adamı güvenli bir yere götürmek için sabırsızlanıyordu. Onun için arabamız çağrıldı. Birkaç dakika sonra dördümüz de Londra yolunu tutmuştuk bile. Tutsağımız tek kelime bile etmiyor, karışık saçlarının arasından her birimizi teker teker süzüyordu. Bir defasında ulaşabileceği kadar yakınında olduğumu düşündüğünde elime aç bir kurt gibi saldırdı. Polis merkezine vardığımızda adamın üstünde birkaç şilin ve kabzasında kan izleri olan uzun bir bıçaktan başka hiçbir şey olmadığını öğrenecek kadar bekledik. ''Sorun kalmadı'' dedi Lestrade ayrıldığımızda. ''Hill bunların hepsini tanır, ona bir isim vermekte zorlanacağını sanmam.'' ile ilgili teorimin doğru olduğunu göreceksiniz. Onu yakalamadaki ustalığınız için size teşekkür borçlu olduğumu hissediyorum Bay Holmes. Aslında nasıl olduğunu tam olarak anlayabilmiş değilim henüz. Korkarım ki herhangi bir açıklama için çok geç bir saat, dedi Holmes. Ayrıca henüz yerine oturmamış bir iki ayrıntı daha var ve bu vaka en sonuna kadar çözülmeyi hak ediyor. Yarın saat 6'da bir kez daha evimize gelirsen şimdi bile bu işin özünü kavradığını sana gösterebileceğimi sanıyorum. Suç tarihinde kesinlikle özel bir yere sahip olmasını gerektirecek öğeler içeren bir vaka bu. Çözdüğüm küçük vakaları yazıya dökmene bir daha izin verecek olursam Watson, Napolyon büslerinin olağanüstü vakasının bunların arasına geleceğine eminim. Bir sonraki akşam tekrar bir araya geldiğimizde, Lestrade tutsağımızla ilgili bir sürü bilgi edinmişti. Soyadı bilinmemekle beraber ismi Bepo'ydu. İtalyan mahallesinde baş belası olarak biliniyordu. Bir zamanlar parasını hakkıyla kazanan iyi bir heykeltıraşmış ama kötü yolu seçmiş ve iki kez içeri tıkılmış. Bir keresinde adi suçtan, bir keresinde de zaten öğrendiğiniz gibi bir arkadaşını bıçaklamaktan. İngilizcesi mükemmelmiş. Büstleri kırmasının sebebi hala gizemini koruyormuş ve adam o konuyla ilgili soruları cevaplamayı kesinlikle reddediyormuş. Ama polis Gelder şirketinde ilgilendiği işler büst yapımını da içerdiğine göre söz konusu büstlerin büyük ihtimalle adamın kendisi tarafından yapıldığını keşfetmiş. Holmes zaten bir çoğunu bildiğimiz bütün bu bilgileri nezaket kuralları içinde dinledi. Ama onu fazlasıyla iyi tanıyan biri olarak ben kafasının başka yerde olduğunu açıkça görebiliyordum ve takındığı maskenin altında huzursuzlukla karışık bir beklenti içinde olduğunu fark ettim. Sonunda oturduğu yerde dikildi ve gözleri ışıldamaya başladı. Kapımız çalınmıştı. Bir dakika kadar sonra merdivenlerde ayak sesleri duyduk. Ve içeri kırlaşmış favorileri olan kırmızı suratlı yaşlıca bir adam girdi. Sağ elinde eski püskü bir çanta vardı ve onu masanın üzerine bıraktı. Başarılı Sherlock görmek istiyordum burada mı acaba?'' Dostum eğilerek selam verirken gülümsüyordu. ''Ve siz de Reading'den Bay Sandforsunuz dedi. ''Evet efendim.'' Korkarım biraz geç kaldım ama trenlerde bir problem vardı. Sahip olduğum bir büstle ilgili yazmıştınız bana. Evet, kesinlikle. Mektubunuz yanımda, diyorsunuz ki, Devin'in Napolyon'unun bir kopyasına sahip olmak istiyorum ve elinizdeki için 10 sterlin ödemeye hazırım. Doğru mu bu? Kelimesi kelimesine. Mektubunuz beni çok şaşırttı. Büstün bende olduğunu nereden öğrendiğinizi bir türlü anlayamadım. Şaşırmanız normal ama aslında açıklaması çok basit. Harding kardeşlerden Bay Harding ellerindeki son büstü size sattıklarını söyleyip bana adresinizi verdi. Ah, bu kadar basit miydi? Peki ona ne ödediğimi de söyledi mi?'' ''Hayır söylemedi. Pekala. Çok zengin olmasam da dürüst bir adamımdır. Büst için sadece 15 şilim vermiştim. Sizden 10 sterlin almadan önce bunu bilmeye hakkınızın olduğunu düşündüm. Gerçekten de çok onurlu bir hareket Bay Sandford ama ben fiyatımı verdim bir kere ve sadık kalmak istiyorum.'' ''Çok iyisiniz Bay Holmes. Benden istediğiniz gibi büstü yanımda getirdim. İşte burada.'' Adam çantasını açtı ve sonunda kaç defa kırık bir halde gördüğümüz büstü bir bütün olarak da görmüş olduk. Holmes cebinden bir kağıt aldıktan sonra masanın üzerine de 10 sterlin koydu. ''Bu kağıdı imzalamanızı isteyeceğim Bay Sandford. Buradaki şahitlerin önünde. Büstle ilgili tüm hakları bana devrettiğinizi ispatlayan bir kağıt bu.'' Prensipleri olan bir adamım ve olayların sonradan nasıl bir hal alacağı asla bilinemez. Teşekkür ederim Bay Sandford. Paranız burada. İyi akşamlar dilerim. Ziyaretçimiz gittiğinde Sherlock Holmes'ün hareketleri dikkatimizi çekti. Çekmecelerin birinden beyaz bir örtü alıp masanın üzerine sermekle başladı işe. Ardından yeni sahip olduğu büstü örtünün tam ortasına koydu. Sonunda binici kamçısını alıp Napolyon'un kafasına sert bir darbe indirdi. Heykel anında parçalar ayrıldı ve Holmes büyük bir heyecanla parçaların üzerine eğildi. Birkaç saniye sonra bir zafer çığlığı eşliğinde kırıklardan birini kaldırdı. Parçanın üzerinde koyu renk yuvarlak bir şey yapışmıştı. ''Baylar'' diye bağırdı Holmes. ''Sizi Borgia'ların ünlü siyah incisiyle tanıştırmama izin verin.'' Lestrade ile ben bir süre hiç kapırdamadan oturduk ve sonra ne yaptığımızı tam bilemeden iyi yazılmış bir oyunun en heyecanlı sahnesinden sonra insanlar nasıl alkışlıyorsa öyle heyecanla alkışlamaya başladık. Holmes'un yanakları hafifçe renklendi ve seyircilerinin hayranlığını gören usta bir oyuncu gibi önümüzde yiğildi. Böyle anlarda bir an için bile olsa Holmes bir mantık makinesi olmaktan çıkar, hayranlık duyulmaya, alkış almaya karşı duyduğu insani sevgisini belli ederdi. Olağanüstü derecede gururlu ve kontrollü tabiatı bir dosttan gelen samimi hayranlık ve takdirle derinden etkilenebiliyordu. ''Evet baylar'' diye konuştu. ''Yeryüzünün en ünlü incisi karşınızda. Tüme varımsal bir mantık yürütmeyle oluşturduğum zincirin sonunda şans yüzüme güldü de kaybolduğu yerde.'' Yani Prens Colonna'nın Dekre Oteli'ndeki yatak odasında başlayan ve Gelder şirketinin ürettiği Altın Napolyon büstünün sonuncusunu buradaki heykelin içinde son bulan uzun bir yolculuktan sonra buldum. Lestrade, bu değerli incinin kayboluşunda yaşanan sarsıntıyı ve arkasından Londra polisinin onu bulmadaki başarısızlığını hatırlıyorsundur. Vaka ile ilgili bana başvurulmuştu ama olayı aydınlatamamıştım. Şüpheler Prenses'in hizmetçisinin üzerinde yoğunlaşmıştı. O da İtalyandı ve Londra'da yaşayan bir ağabeyinin olduğunu ispatladıysak da ikisinin arasında bir bağ kuramamıştık. Hizmetçinin ismi Lucrezia idi ve Pietro'nun, iki gece önce öldürülen adamdır kendisi, onun ağabeyi olduğu konusunda en ufak bir şüphem yok. Gazetenin eski sayılarını karıştırarak tarihleri karşılaştırdım ve Inci'nin kayboluşunun, bepon’un tutuklanışından tam iki gün öncesine denk geldiğini buldum. Bepo saldırıdan tutuklanmıştı ve bu olay söz konusu büslerin yapımı sırasında Geller şirketinin fabrikasında meydana gelmişti. Artık olayların akışını görmeye başladınız. Üstelik benim durumumdakinin tersine meydana geliş sıralarına göre. İnci Bepo'daydı. Onu Pietro'dan çalmış olabileceği gibi Pietro'nun suç ortağı ya da Pietro'yla kız kardeşinin ara buluculuğunu yapan kişi de olabilir. Çözüme ulaşmamızda bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan şey incinin onda olduğunu ve polisin inci yanındayken peşine düştüğünü biliyor olmamız. Adam doğruca çalıştığı fabrikaya gitti. Yakalanmadan önce paha biçilemez hazinesini saklamak için sadece birkaç dakikaya sahip olduğunu biliyordu. 6 adet napolyon büstü pasajda korumaya bırakılmıştı. Biri hala yumuşaktı. Usta bir heykeltıraş olan Bepo bir saniyede heykelde küçük bir delik açıp İnci'yi yerleştirdi ve birkaç dokunuşla üzerini örttü. Bulunması imkansız harika bir saklama yeriydi. Ne var ki Bepo bir yıl hapis cezasına çarptırıldı ve o içerideyken heykeller Londra'ya dağıldı. Hazinesinin hangisinde olduğunu bakarak anlaması mümkün olmadığı için onları kırmaktan başka çaresi yoktu. Büsleri sallaması işe yaramazdı. Alçının ıslak olmasından dolayı inci büyük ihtimalle yapışmış olacaktı. Gördüğünüz gibi gerçekten de tam olarak böyle olmuş. Bepo paniğe kapılmadan arayışına başladı. Gelder'de çalışan bir kuzeni sayesinde büstleri satın alan firmanın isimlerini öğrendi. Morshaus'ta iş bulmayı başardı ve büstlerin üçünün sahiplerini de bu şekilde öğrendi. İnci onlarda değildi. Sonra İtalyan bir çalışanı sayesinde diğer üçünün dereleri satıldığını öğrendi. İlki Harkır'lardaydı. Suç ortağı tarafından yakalandığı yer orasıydı. İnci'nin kaybolmasından bepo'y sorumlu tuttu, çıkan kavgada da onu bıçakladı. ''Madem suç ortaydı, ne diye fotoğrafını taşıyordu?'' diye sordum. Bepo'nun bulmak maksadıyla etraftaki insanlara sormak için. Sebep buydu. Cinayetten sonra Bepo'nun geri çekilmek yerine büyük ihtimalle daha da acele edeceğini düşündüm. Polisin sırrını çözeceğinden korkacak ve onlardan bir adım önde olabilmek için hızlanacaktı. Bildiğiniz gibi inciyi Harker'ın büstünde bulup bulmadığını söylemek için hiçbir nedenim yoktu. Aslında siyah ince olup olmadığı konusunda emin değildim tabii. Ama büstü ışığı olan bir bahçeye kadar taşıdığına göre bir şeyler aradığı kesindi. Harker'ın büstü 3 taneden biri olduğu için şans gerçekten de size söylediğim gibi yarı yarıyaydı. Geriye 2 tane büst kalmıştı. Ve ilk önce Londra'dakine bakmak isteyeceği açıktı. Başka bir trajedinin yaşanmaması için ev sakinlerini önceden uyardım ve mükemmel bir sonuçla karşılaştık. O zamandan sonra peşinde olduğumuz şeyin Borgia'nın incisi olduğundan emindim tabii. Öldürülen adamın ismi bütün olayları birbirine bağlıyordu. Sonunda tek büst kalmıştı geriye, Reading'deki ve incinin onda olması gerekiyordu. Şahitliğinizin önünde onu satın aldım ve işte sonuç. Lestrade ile ikimiz tek kelime etmeden oturuyorduk. Evet dedi Lestrade sonunda. Birçok davayı çözdüğünü görmüşümdür Bay Holmes ama bundan daha ustaca hareket ettiğim biri var mı emin değilim açıkçası. Seni kıskanmadığımızı bilmeni isterim. Hayır efendim hepimiz seninle gurur duyuyoruz ve yarın gelecek olursan en yaşlı müfettişinden en genç polis memuruna kadar tek bir adam bilmiyorum ki seninle el sıkışmaktan mutlu olmasın. Teşekkür ederim dedi Holmes çok teşekkür ederim. Kafasını çevirdiği sırada daha önce hiç görmediğim kadar duygu yüklüydü. Birkaç saniye sonra karşımızda yine soğuk mantıkçı duruyordu. ''İnciyi kasaya koy Watson, dedi. ''Ha Kongsingert'ın sahtekarlığı vakasının kağıtlarını da getir olur mu?'' ''Hoşça kal Lestrade. Karşına yine küçük bir problem çıkacak olursa, sana bir iki ipucu verebilmek mümkün olursa tabii beni her zaman mutlu eder.''